49. Mektup Bu mektup yine Nakib Seyyid Şeyh Ferid'e yazılmıştır. Zahiri, İslamiyet'in emirlerini yapmakla süslemek ve batını Allahü Teala'dan başka şeylere bağlamamak lazım geldiği bildirilmektedir. allah Teala sizi bilinen nimetlere ve bilinmeyen saadetlere kavuştursun. Bilinen nimetler, zahirin Yani bedenin ahkamı İslami yayı yapmakla süslenmesidir. Ala sahibi hesselatü ve selamü ve tahiye. Görünmeyen manevi saadet de batının yani kalbin ve ruhun Allahu Teala'dan başka şeylere bağlanmaktan kurtulmasıdır. Acaba hangi seçilmiş kimseyi bu iki nimetle şereflendirirler?